Okumuş yobaz Dünyada yepyeni bir insan türü Üredi gün be gün Oldu bir sürü Künyesinden belli meşrep kültürü Göbek adı çağdaş Adı madrabaz Bir de soyadı var Okumuş yobaz Demokrat maskeli zorba fikirli Kostümleri temiz Sicili kirli Allah'a iblisten bile kibirli, ilmine erişmez, Değme sihirbaz, Şeytana fark atar okumuş yobaz. Eline saz versen tutar tersine, Bayılır soprano tenor sesine, Senfoniler var ya, Gayrı nesine, Kütük yontulmakla kereste olmaz, Bunun ispatıdır okumuş yobaz. Viskisi elinde, aklı belinde, Doğmuş anasından cambaz telinde, Adalet, müsavat hep tek elinde, Diploması dersen cehline cevaz, Cahilden beterdir okumuş yobaz. Bağdaş kurmak için ikbal postuna, Postal yalamakta yoktur üstüne, Tapar aynalarda kendi büstüne, Midesi geniştir zillete doymaz Ne yese hazmeder okumuş yobaz Herkesten fazladır ondaki iman Altı gün toz duman cuma müslüman Evde göstermelik tozlu bir Kur'an Ne var ki haline bir kere bakmaz Bir de fetva verir okumuş yobaz Para pul zengini haya fakiri Bilmem nasıl paklar toprak bu kiri, İşte böylesine zavallı biri, Davul gümbür gümbür, Lakin uyanmaz, Gafil kere gafil, Okumuş yobaz.